بِالْعِلْمِ وَالخَيْرِ فَهُوَ بِهِ بِهِ عَالِمًا عَاشَ فِي الْعِلْمِ دُهُورًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِبَذْلٍ حَتَّى الْبُحُورُ بِسْمِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى Nihai olarak evet, bizim meseleye giriş sebebimiz bir konumuz neydi? Kulların fiili iradesi. Kolun evet, kolun evet, fiili iradesi. Bu iradesinde hür müdür değil midir? İradesi etkili midir, değil midir? Bu bahisler. Birinci önemli tespit etmemiz gereken birinci mesele nedir? Böyle bir tartışma aslında. Sahabeler ilklerin arasında böyle bir tartışma düşmemiş. Sahabe bunu tartışmamış ve sahabenin talebeleri de bunu tartışmamışlar. Tabiin tebein tebe, tebe tabiin döneminde ve ondan sonra bugüne kadar yani ehli sünnet arasında bu tartışılan bir konu değildir. Tam bugüne kadar bu tartışılan bir konu değildir. Niye tartışılmıyor? Yani aslında niye tartışılacak bir konu değildir? İki Allah azamın bir sırrı var veya diğere kadar sadece giri portatif mankere Yok, Onun için değil. <gülüyor> tartışma ondan ötürü değil. Yani tartışma tartışmanın yokluğu ondan ötürü değil. Bu konuda hadis net olduğu için hocam. Ha, Aynı. Aylı ha çünkü. Yani tartışma tartışmamışlar niçin? Çünkü bu mesele zaten iki iki yoldan da açık. Hı. Tamam. Yani hem aklen hem de naklen Yüklen zaruri bir mesele. Yani zarur ne? Çünkü herkes bunu kendisi yakinen tecrübe ettiği bir şey, müşahede ettiği bir şey. Her insan bunu yakinen müşahede ediyor. Her insan yakinen aklen, her insan bir ihtiyar sahibi olduğunun farkında. Çünkü neticede bir şey yapıp yapmama senin kararına bağlı. Sen yapıyorsun. Yani sen kararını veriyorsun, sen istiyorsun. ya da sen istemiyorsun, sen yapmıyorsun. Mesela bu bedihi yani, senin her insan hangi insana sorarsan sor her insan bunu bu şekilde ispat eder. Yani ben bunu yapmak istiyorum ya da ben bunu yapmak istemiyorum. Şunu yaptığı zaman sorduğun taksi sorduğun zaman niye yaptın diyecektir ki ya bunu yapmak istediğim için yaptım. Yapmadığı zaman da yapmak istemediğim için yapmadım. Tam bu bunda her insan bütün insanlar ortaktır bu konuda. Dolayısıyla bu aklen yani vacip olan bir bir bilgi. Aklen bu her insanda aynıdır Hiçbir insan buna ihtilaf etmez, muhalif olmaz. Bir ikincisi naklen de çünkü Allah Subhanahu ve Teala bütün ayetlerde, bütün hadislerde fiili failine nispet etmiştir. Ve bunu yani birçok bunu, bunu hem bunu hem canlı varlıklar için hem de cansız varlıklar için. O zaman aklın hem naklen. Yani fi failin fiil sahibi olduğu ve fiili de kendi iradesiyle yaptığı zaten sabit. Dolayısıyla bunu kimse tartışmamıştır. Ya bu bir, birinci mesele. Peki o zaman bu tartışmalar neyle beraber geldi? Ha, beraber. Ayo, bazı ecnebi, bazı ecnebi yani e, ecnebi tasavvurla beraber geldi öyle mi? Ecnebi tasavvurla geldi. Yani bu, ondan sonra bu iş ne? Kelamlaştı. Yani aslen bu bahisteki bütün tartışmalar nedir? Kelami tartışmalardır. Yani orada bir şeyin aslen senin izah etmen naklen mümkün olmayacak olan ki bu konuda bunu izah edebilecek sadece nakildir. Çünkü Allah'ın azze hocam mahlukudur. Ve mahluk olanı da ancak halik izah edebilir. Çünkü senin onda payın yok ki sen kendin mahluksun yani onu izah edecek olan onu beyan edecek olan onun hakkında sana yani hakikatini mahiyetini sana izah edecek açıklayacak olan ancak onun sahibidir. E o da bir yere kadar açıklamış. Ondan sonrasını ha o o sınırdan sonrasını açıklamak için bir nakil yok ki. Yani o sahibinden sana bir haber gelmemiş. E hele, o zaman neyle o haberin olmadığı yerde sen neyle ancak şimdi onu bir an yani bir bilgi ulaşma mümkündür aklınla ama akıl bu bahiste bir netice varması mümkün değil çünkü aklın idrak yolu kıyastır. Tam kıyastır. Kıyas ederek ancak bir bilgiye ulaşabilir. E bu da bu bahaba bu de muhaldir çünkü bilgi verilmemiş ve senin de ulaşabileceğin bir şey değil Aklen yani. idrak göz kulakla bu aletlerle idrak edebileceğim bir şey değil ulaşabileceğim bir şey değildir. Ha, dolayısıyla netmiş burada bahiste de bu onu yani aklen izah etmeye çalışanlarda sapmışlar, tam sapılmış. Ama bu işte e, ümmetin içerisinde itikat baksında en çok tartışılan konulardan birisine dönüşmüş. Bütün yani Allah'ın azizin ifaali olduğu gibi yani bu ümmet maalesef Allah subhanahu ve teala'nın zatını da efalini yani sıfatlarını hem zatı sıfatlarını hem de fiili sıfatlarını tartışmaya açmış. Tartışmış yani. Ve bu konuda çok ciddi çetin tartışmalar düşmüş. Ha bunlar hepsi yani sahabenin beri olduğu tam şeyler. Dolayısıyla yani ehl-i sünnet menheci de değildir. O zaman aslen yani iş çok basit yani insan olarak yani sadece bir insan olarak konuya yaklaşımın ve bir Müslüman olarak yani sünni bir Müslüman olarak konuya yaklaşımın aslen nasıl olması lazım? Evet bizi Allah Azir'i yaratmıştır ve her şeyimizle yaratmıştır ve her şey Allah Azir'in yarattığı gibi emrettiği gibi cereyan eder. Hiçbir şey Allah'ın Azir'in emrinin dışına çıkamaz. Her şey onun istediği gibi olur. Onun istemediği hiçbir şey olmaz. Ve ne olmuşsa hayırda ve şerde, güzelde çirkinde, iyi de kötüde her şeyine o yapmıştır. Onun iradesiyle olmuştur. Onun emriyle olmuştur. Ve biz de yani buna biz de bunun içerisinde yani onun mahlukatının bir mahluku olarak biz de bunun içerisinde akıp gidiyoruz yani onun emri dahilinde. Ama yaptığımız işleri işte biliyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yaptığımız için çünkü biz bunun farkındayız. Bir şey bir şey yapıp yapmamı hususunda bizim bir bir hürriyetimizin olduğunu farkındayız. Anlıyoruz. Bunu yaşıyoruz. Yakini. Dolayısıyla yaptığımız fiili de bizim yaptığımızı biz biliyoruz. Ha şimdi eğer mümin isen, müslüman isen diyeceksin ki ha bu yapılan fiillerde bir emredilmiş, nehyedilmiş olan fiiller var. Bunları Allah Azze ve Hoca emretmiştir. Onları yap, yapmamız lazım. Bunları ne yetmiştir? Ne yapmamamız lazım. Ha buna Bunun karşılığında da Allah Azze ve bize bir yani bir karşılık vaat etmiş ya da bir mükafat, iyilikte bir mükafat kötülükte bir ceza vaat etmiş. Onu da yaptığımız amellere karşılığı, karşın bize ahirette verecektir. Yani ya cenneti kazanacağız ya da cehennemi kazanacağız. Yani insanın normalde bu mesele yaklaşımı bu olması lazım. Onlar zaten herkesin de yani normalde normal bir Müslümanın bu mesele, bu kelami tartışmalara dalmayan bir Müslümanın, sıradan bir Müslümanın zaten bu bahiste inancı da böyledir. Tamam. Niçin bu şeyi yaptın? Allah Hazreti Hoca böyle yazmış. Başına bir şey geldiği zaman ne diyorsun? Diyorsun Allah Azze ve Celle'nin kader yani böyle yazmış. Bir bir yere, bir, şeye, bir yere denk geldiğin zaman diyorsun ki e, nasibimmiş. Onun için yani nasibimi herkes nasi, yani nasibi insanı isabet eder. İşte dolayısıyla ben de bu Allah Azze ve Celle bana yazmış nasibimmiş gibi. Yani her Müslüman mesele zaten böyle yaklaşır. Ama şimdi işte o senin onda yani irade ettin mi etmedin mi bu iraden Hır müdür, değil midir, işte burada etkisi var mıdır, yok mudur vesaire bütün bu şeyler bunlar kelami tartışmalar asıl işin hakikatında Ve faydası da yok. Yani bu tartışmanın bir faydası yok. Sana hiçbir şey kazandırmıyor. Çünkü aslen yani kader bahsinin en büyük faydası nerededir? Evet seni amele sevk etmesinde. <gülüyor> amele sevk etmesi yani. Faydası orada. Tamam yani kader meselesi. Seni amele serk ediyorsa o zaman evet o zaman faydası var. O zaman yani murad edilmiş fayda haslı var. Çünkü o murad edilen fayda o. Onu da kat'i suretli diyebiliyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahiste teşvik ettiği nedir? Ameldir. E'melu, amel edin. Tamam o zaman fayda aslen yani o <gülüyor> eğer bir sual varsa sende. Niçin yani madem ki madem Allah azze her şeyi yaratmış. Ve biz de Allah tarafından yaratıldık ve amelimiz, irademiz ve her şey Allah'ın emriyle ve onun iradesiyle tahakkuk ediyor ve ceryan ediyor. Madem böyle o zaman amel niye diye bir soru soruyorsan böyle bir sorun varsa o zaman cevabı nedir? Amel. amel edin. Cevabı o. Fayda orada yani. O zaman o fayda o. Amel edin. Amel etmen. Amelini çoğaltman. Çünkü niçin fayda orada? Çünkü sen ne hangi yani hangi ehilden yazılmışsa Onun amelini işleyeceksin O zaman bak kendine Hangi senin amelin nedir Eğer bu, yani bu soru senin için Gerçekten bir soruysa O zaman bak amelin nedir Eğer cennetliklerin amelini işliyorsan O zaman senin akıbetin inşallah iyidir Eğer Cehennemliklerin işliyorsan O zaman senin akıbetin kötüdür Eğer Cehennemliklerin amelini işliyorsan O zaman akıbetin iyi olması için Cennetliklerin amelini işlemeye başla eğer cennetlikle amellerin işliyorsan o zaman Rabbine hamdet ve sebat et ve bunları çoğaltmaya çalış. Çünkü o zaman akıbetin cennettir. Yani senin amelin ne ise senin gidişatın da oraya doğru. Fayda burada. Bu bahiste kader baksındaki fayda bu. Hangi ameli işliyorsan sen oraya doğru gidiyorsun. Ne kadar sebat edersen o kadar da o yol kesindir. Ne kadar sebat edersen o kadar da yol, o netice varacağı o kadar da kesin olur. Ama onun dışında bütün bu işte bizim kaç günden beri uğraştığımız meseleler bunların ne faydası var? Siz hangi, ne, hangi yani ilmi, ameli olarak hangi fayda gördünüz? Eşarelerinin meseleye bakışından, maturidilerin meseleye bakışından ve onların bu kelami ki biz o tartışmaların hiçbirine de girmedik yani. Onların bu şeylerini tartışmalarını bir kitaplarından bir şey iş şey etsiniz beyniniz kaynar yani. yani. normal sağlıklı bir insanın uğraşacağı şeyler değil. Tam bu şeyler. Havuz el-muhim yani o zaman bizim yani çıkış noktası buydu. Tabi bu şeye girmemizin sebebi oydu. El-muhim şimdi tabi faydayı tamamlama babından tabi netmemiz lazım net olarak yani şey nerede? Bu ehl-i sünnetten ayrılmış olan fırka, fırkaların haleli nerede bu bahiste? Tamam onu tabi bir net olarak bir tespit etmemiz lazım. Bir eşarileri eşarileri alırsak niye eşarilerle maturidilerde bu meseleyi yani hasrediyoruz? Çünkü ümmet eşarî maturidilerden ibaret. Tabii tamam, ya yani bugün bir Müslüman akidede ya bilinçli ya bilinçsiz. Bilinçli olanlara ama ekseri bilinçsiz. Ya Eş'aridir yahut da Maturididir. Ha bu El-Hanefi ise akidede nedir? Maturididir. Tamam kesin. <gülüyor> Hanefi bir Hanefi akidesi kesinlikle Maturididir. Akidede. Bunun farkında değildir ama aslen o yani kullandığı lafızlarda o belli oluyor zaten ama o lafızları bilinçli kullanıyor. Mesela her bir her bir e, Türk'ün işte biz kalü beladan beri Müslümanız demesi gibi. A bunu ne manaya geldiğini bilmiyor. Diyor ki kalü beladan beri biz Müslümanız. Böyle diyor. Ama onun Maturidilikten geldiğini bir yer, yani, Maturidiliğin, Maturidiliğin esaslarına biri olduğu ve orada yani aslen neyi kastedildiğini kast onu bilmiyor. Ama öyle. Öyle yani değil muhim. Ha, şafilerde, melikler ve hanbelilerde nedir? Eşaridir. Eşaridir. <gülüyor> tamam. Eşaridir yani. <gülüyor> o zaman yani mesele nedir? Mesele biz yani eşariler ve din bu meseledeki görüşü tabii önemli. onda ne dedik? Eşariler birincisi. Eşariler o zaman kulun iradesini nasıl bakıyorlar? Kulun iradesi vardır, vardır. ha vardır. vardır evet ben yani birincisi bir şöyle başlayalım yani bir her şey mahluktur Hı. tamam her şey mahluktur Allah Azze ve Celle haricinde her şey Makhlum. mahluktur kulun fiili de iradesi, ihtiyarı, kudreti bunlar hepsi aynı şeyler yani irade, ihtiyar, kudret, meşiyet. bunlar aynı manada yani çünkü hepsi neye dönüyor kudrete dönüyor yani kudret de bunlarla Eş manada alabilirsin çünkü netice bunlar hepsi kudretidir. Şimdi o zaman bunlar evet kulun bütün bu iradesi, ihtiyarı ve meşiyeti, kudreti nasıl artık isimlendirmek istiyorsan nedir? Eşariler göre? Var da mı mahluktur bir orada şey. Mahluktur. Tam mahluktur. mahluktur dediğimiz zaman ne ispat etmiş oluyoruz? Hani eşariler? Kulun iradesi mahluktur dediği zaman, ne ispat ediyorlar? Yani o zaman Tekli, buradaki bir müstakil bir... bir... Ay evet etkisizliğini. <gülüyor> tamam etkisizliğini ispat ediyorlar. Burada bu irade, yani burada bir irade, kulun iradesi dediğimiz o iradeyi kula izafet ediyor, nispet ediyoruz ya. Diyoruz ki o zaman bu kulun iradesi, evet izafesi kuladır ama mahluk demememizle beraber ne oluyor o irade? Etkisiz oluyor çünkü o yani o zaman mustakil bir irade değil yani o zaman aslen aslenine mahluk olma Allah Azze ve Celle'nin bir iradesi oldu. Çünkü Halik sadece Allah'tır yani etme sadece Allah Azze ve için ispat ettik ya. Evet. Halik Allah'tır onun dışında her şey mahluktur. O zaman halk etme, icat etme, ihtira etme işte bütün bu bunlar hepsini Allah'a mahsustur Azze ve Celle. O zaman sen şimdi dediğin zaman kulun iradesi mahluktur. O zaman evet kul irade-i izaf ettik. Kula izaf ettik. Kulun iradesi diyorsunuz. Kulun iradesi. Ama mahluk demenle ne oldu? İrade aslen sahibi Allah azze ve celle oldu. Allah'ın yarattığı oldu. Tamam. O zaman işte muşkül işte buradan burada düşüyor. A bunu aslen bu konuda bu bahisteki ana ana mezhepler nasıl çözmüşler? Ana mezhepler bu kastettiğim yani bir tarafta Kaderiye ondan sonra temsilcisi mutezile ve Cebriye ile işte Cehmiye bunlar nasıl çözmüşler? Demişler ki bir tarafta o iradesi iradeyi kula izafet edenler yani tam manası izafet ederek, ederek demişlerdir ki irade mahluk değildir. Mahluk değildir yani. Allah Azze ve Celle yani bu iradeden tamamıyla alakasını koparmışlar. Bu tamamıyla kulun alakasıdır. Yani bu mutezile bu manada söylemiyor. Yani bu konuda da mutezile tabii ki elbette yani bir çok kelami bir şeysi var getirdikleri ve kendi arasında ihtilafları da var bu bahiste. Ama biz yine, yani icmali böyle diyoruz. Tamam. Ha, diğer tarafta da cebriler, cebriler var. Cehmiye. Onlar da o i̇radesini kulun istiyor. iradesini, iradeyi tamamıyla kuldan ıı, koparıyorlar. Onu Mecazi yapıyorlar. o Hakiki değil. Mecazi yani öyle denilmiş, ha, öyle telaffuz ediliyor ama hakikatte böyle bir şey yok. O irade tamamıyla sadece, elhamdülillah, Allah azze ve celle aittir. O zaman bu muşküleyi, yani iradenin bir taraftan kula izafet edilmesi ama diğer taraftan da yani Allah'ın yaratmış olduğu bir şey olma hasebiyle aslen Allah'a ait oluşunu böyle çözüyorlar. Ama şimdi Muşkiler nerede? Yani Aslında bu yolu, diğer fırkalarda bu yolu takip edebilirdi. Niye böyle bir ara yola girmeye e, şeysine e, etmek kalmışlar? Çünkü, çünkü değil, ha? Yok çünkü imamlarımızdan gelen onlar ne diyorlar? Yani imam, imamlarımız diyorlar ki evet kulun iradesi vardır, hakikidir ve faildir yani fiilinin fa sahibidir. Yasa şimdi o sahabenin ve sahabe sahabe sonrası imamların yolunu terk etmek için terk etmemek için onların yolunu izleyebilmek için bir ara yol lazım. Tamam bir ara yol izlemek gerekiyor. Yani ne biz imamlarımızı terk etmiş olalım, yani ne sahabenin yolundan çıkmış olalım ama aynı zamanda yani işte burada da bir muşkile düşüyor yani onda. Onda öyle görmüşler dolayısıyla ne diyorlar bir ara yola giriyorlar. Şimdi eş'arilerin eş izlediği yol nedir? Evet bu irade var, irade var. Çünkü bu her imamlarımız böyle demişler. Tam hadislerde gelen budur, işte sahabeden gelen budur, tabiin vesaire bu ümmetin imamları böyle demişler. Lakin şimdi bu irade mahluk ya. Onun aynı zamanda mahluk olduğunu ispat edebilmek için de ne demişler? Etkisizdir etkisizdir. Yani ondan kulun etkisini nefiyetmişler. Etkisiz demek o. Kulun etkisini nefiyetiyorlar. Çünkü aslen iradeyi neye izah Kula izah ettiler. Ama kulun etkisini ondan nefiyet ettiler. Bunu da aslen nereden? İbn-i almadır. Ebu'l-Hasr'ın Eşer'ı rahimallah. Sonra bu yani onun bunu çok yani çok etkili bir şekilde diyelim daha davet etmesiyle ve bunu etkili bir şekilde yani insanlara aktarmasıyla bu artık yayılıyor. Ve mezhebin görüşü olarak da bu kalıyor ki doğru olan Ebu'l-Hasin'in Eş'ar-ı Rahim'e bu görüşünden dönmesi. Dönmüş olması yani. El-Muhim ama yani bu görüşü benimsiyor ve böylece yani Eş'arilik bu görüş üzerine devam ediyor. Ve bugüne kadar yani mezhebin Eş'arilerin aril, eş Bahisteki görüşü budur. Kulun iradesi vardır. Lakin bu irade ne? etkisizdir. Etkisizdir. Ha etkisizdir şimdi ne maneye geliyor pekala? Hmm? Yani şimdi ben sen irade ispat ettin ama etkisiz bir irade ispat ediyorsun. Var değil, yoklu. Varlığı yokluğu eşit yani. Tamam yani burada sen evet yani şimdi aslen hakikati sadece zahirde tam zahirde, lafızda yani bir, bir irade ispat ettin ama hakikatte is, irade ispat etmedin. Dolayısıyla aslen yani burada aslenin hakikatte eşarinin yaptıkları iradeyi ispat etmemek. Hakikatte yani. Dolayısıyla eşarileri de Mucbira tayfesinden getirmiş yani zikrederler. Tam yani icbar ehlindendir. as Hakikatte eşariler ama o ilk cebriler gibi değil bu hafifletilmiş bir hali. İradeyi kabul eden bir hal. İradeyi kabul ediyor, kulun iradesini kabul ediyor. Lakin o kulun iradesi hakiki değil. Etkisiz. Ha, kendilerine göre işte şey ettikleri, beyan ettikleri, o fiilin kul fiili işlediği zaman yahut da daha doğrusu Allah, yani kul fiili işlediği zaman Allah Azze ve Ceyli fiili yaratıyor. O Allah'ın fiilin yaratmasıyla beraber de Kulda bir irade var oluyor. Ha, yani o o irade kulun yaratılma e, fiilin yaratılmasına mukarin geliyor. Böyle yani ifade ediyorlar. Dolayısıyla yani eşarilerin yani asıl hakikatte de o zaman hakikatte eşariler bir irade kulun bir iradesini ispat etmiyorlar hakikatte. Tam, lafızda ispat hakikati ispat etmiyorlar. Çünkü etkisiz bir kudret manasızdır, tamam. Zaten tartışmanın sebebi o. <gülüyor> yani zaten tartışmanın sebebi o. Çünkü sen kudret ispat ettiğin zaman kudret etkidir. Tamam Ama sen o kudreti ispat ediyorsun ama onu etkisiz hale getiriyorsun. Bu zaten yani işin başında zaten aslında tartışmaya konu olanı sen zaten ortadan kaldırıyorsun aslı. Tamam. <gülüyor> yani el muhim o zaman bu haliyle eşariler yani kime yakın düşüyorlar? cehmiler yakın düşüyorlar cehmiler yakın onun için dersin başına ne demiştik? demiştik yani eşariler aslen nedir? gizli cehmilerdir gizli cehmiler. o zaman bu görüş yani eşarilerin kendi akidelerini ispat etmeye çalıştıkları kul iradesiyle alakalı bu görüşleri batıldır yani ehli sünnete uygun bir görüş değildir Tamam. Bunun en büyük delili de mezhebin kendi büyük imamları da bu görüşü evet. ha, terk etmiş olmaları, kabul etmemiş olmaları. Bu hem işte kendi sözlerinden bunları okuduk. Hem Bakilani bu görüşü terk etmiştir. Hem Cüveyni görüşü terk etmiştir. Hem de Razi ha, terk etmiştir. Hem yani, yani bizim yani şey ettiğimiz bizim derkenin ehli sünnetin efesüncül Ehl Sünnet cemaatin e, görüşüne göre Ebu'l Hasen el de rahimeullah bu görüşünü terk etmiştir. Tamamızma bu bir bu Eş'ariler, Sonra iki Maturidiler. Maturidiler de aslen Eş'arîlerle bu bahiste aynı düşüyorlar. Çünkü Eş'arîler de evet yani her şeyin mahluk olduğunu ve bu mahlukatın içerisinde kul da ve irade yani fiili ve iradesi de bu mahlukatın içerisinde olduğunu ispat ediyorlar. O zaman kulun iradesi nedir? İhtiyarı yani nedir? Mahluktur. Mahluk olmasa bile nedir? Etkisizdir. Etkisiz. Etkisiz. Hem değil. müstakil olmadığı için de etkisizdir. Maturidiler de bunu böyle ispat ediyorlar. Ama işte şimdi aynı, yani, aynı şeyde şimdi hani bakilâninin hani mezhepten ayrıldığı nokta neresiydi? Eşaril... Etkisi ha? yok hocam ama o fiilin sıfatında hocam demiştik. Tamam ama oraya niye vardı? bak yani? evet. Ayyve. Mesele şimdi o. Yani o muskili orada. Tamam sen yani o, kulu yani mahluku halik yapmamak için sen ne ettin? Orada mustakil iradeyi ispat etmedin. Onu etkisiz kıldın. Onun gayesi neydi? Yani niye böyle yaptın? Ki o Kul Halik olmasın. Evet. Çünkü istiklal Allah Azze ve Celle mahsustur. Değil mi? Evet. O ferttir. O ahattir. Onda Hiç kimse onun dışında, onun harcında kimsenin kimsede böyle bir sıfat yoktur. Mahluk asla fert ve ahat olamaz. Bağımsız yani. Hür. O manada mutlak manada hür. Asla olamaz. Çünkü mahluktur. Bu manada hür bağımsız sadece Allah'tır Azze ve Celle. O zaman sen ona o etkisizliği o istiklali elbette ispat edemezsin. Ab ispat edersen o zaman onu halik yapmış olursun muhtezinin yaptığı gibi. O zaman bu, böyle bir böyle bir bidata girmemek için dediler ki etkisizdir. İradesi var evet. Çünkü böyle gelmiş böyle görüyoruz. Yani hem aklen hem naklen dediğim gibi irade sabittir ama etkisizdir. Ya şimdi bakilen orada müşkili gördü. E peki o zaman teklifi nereye bağlayacağız? <gülüyor> o zaman ne, neyle mükellef olacak pekele kul, eğer etkisizse bu irade, kendisi bunu irade etmiyorsa. O zaman burada bir muşkule var, o muşkuleyi gördün o nazariyede. Bakilen. Abi bakilen o nasıl şey etti, nasıl bir görüş ortaya attı? Dedi ki <gülüyor> sıfatlarında etkisi orada iradenin Yani fiilin, fiilde etkisi yoktur kulun kudreti, lakin fiilin <gülüyor> sıfatlarında etkilidir. Evet böyle dediğim. Bunun aynı bu çözümü maturidiler işte bu çözümü buluyorlar. Onlar da diyorlar ki evet kolun iradesi vardır. Ama kolun iradesi mahluktur. Yani etkisizdir. Ama bu etkisizlik yani o iradenin küllündedir. Yani o irade Bütünü itibariyle evet mahluktur ve bu manada etkisizdir. Lakin o iradenin bir cüzü var. O iradenin bir cüzü var. O cüz mahluk değildir. Tabi eskiler bu şekilde tabir etmiyorlar. Ama diyorlar ki yani bu cüz bu cüzde yani bu cüzde şeyin kulun bir bir ee, hürriyeti var. Tam, bu, bu, bu cüz Niçin yani o hürriyet nereden, o hürriyet kendisini nasıl gösteriyor? Çünkü ve önemli husus orası, o külli olan o iradenin işte o cüzü ne diyor? O külli iradeyi sarf eden, yön veren O'dur. Tamam yani külli irade mahluktur. O irade külli, kü, kul itibariyle, bütün itibariyle o irade nedir? mahluktur. Dolayısıyla etkisizdir. Yani o fiilin, yani fiili meydana getiren o irade. tamam. Aynı yani işareler nasıl diyorsa matüriller de öyle diyorlar. Şey var, fiil var. Fiil yaratan Allah Azze ve Celle'dir. O fiile beraber gelen bir mukarine olan bir irade var. Tamam. Şimdi sadece ayrıldıkları, ayrıldıkları nokta neresi? Bu irade. Bu kula izafe ettiğimiz o irade, evet bu nedir? Etkisizdir. Lakin hangi yönüyle etkisizdir? Külli itibariyle etkisizdir. Ama o iradenin bir cüzü var. Ha, O cüz ne diyor? O külli iradeyi bir yöne doğru sarf ediyor. Yani o işte makdur, iki makdurdan birisine sarf eden işte bu cüz'i kudrettir. O cüz'i kudret o cüz'i kasıt eskilerin tabir ettiği gibi daha sonrakileri nasıl tabir ediyorlar? Cüz'i irade diyorlar. Heh. İşte o külli iradeyi veyahut da külli kastı veyahut da külli kudreti neden? Yön veren, tevcih eden nedir, sarf eden nedir? O cüz'i kast, cüz'i irade, cüz'i kudret. Onu da orada o zaman ne diyorlar? Teklifi umumen iradeye bağlamıyorlar. Teklifi nereye geliştiriyorlar cüzi. O cüz-i iradeye Yani oraya taalluk ediyor. ha Orada da mükellef olabilmesi için kişi o iradesiyle ne olması lazım irade? Mustakil. Evet mustakil hür olması lazım. İşte o irade için istiklali ispat ediyorlar. Ama şimdi istiklali orada ispat ediyorlar derken mutlak surette mi istiklal ispat ediyorlar? Aynı mutezile gibi. Hayır. Diyorlar ki o o istiklal hali yani tam bir istiklal hali değildir. Varlık ve yokluk arasındadır. Tam Ya varlık kimisi işte sadr ne diyor? Varlık ve yokluk arasında bir vasıtadır. O haldir yani onu hal diyor. Vastı, varlık ve yokluk arasında bir vasıtadır. Veyahut da ekseri dediği gibi o itibari bir şeydir. Yani hariçte vücudu yok. Tam o cüzi iradenin hariçte vücudu yok. Bu yani dahili bir şey, bir mana yani. Ha, dolayısıyla o mana yani o mana isti-i mustakil olmasında yani buna cevaz veriyorlar. Ha hele, şimdi birincisi pek hele, yine bunu aslında itiraz edebilirsin diyebilirsin ki e tamam ama siz yani belki ki bu bir mana olsa yine de bunda bu manaya bir istiklal yani ispat ederseniz o yine burada Allah Azze ve Celle yani Allah'ın yanında bir ikinci bir yaratıcı ispat etmiş olursunuz. Bunu nasıl çözüyorlar? Diyorlar ki Allah'ın Azze ve Celle'in adeti böyledir. Tamam yani, bu, ne? bu yine Allah Azze ve Celle'den yani Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, var ettiği bir şeydir yani. O insanı yaptığı amellerinin karşılığını vermek için, Vermek için yani her, herkesin her bir kulun önce önce kendi iradesiyle kendi hür iradesiyle kendi bağımsız iradesiyle önce kendisi fiili irade etmesini, kastetmesini, azmetmesini böyle murad etti. Böyle istedi. Böyle yani bu sistemi kainatı, insanın yani insan insanın sistemini, insan için bulunan sistemi böyle yarattı. Böyle istedi. Dolayısıyla o isteğine göre de böyle cereyan ediyor. Yani önce Allah Azze ve Celle önce senin yaratacağı fiili kastetmeni azmetmeni istiyor. Dolayısıyla da biz böyle yapıyoruz. Yani insan da böyle davranıyor. Bu şekilde yine bağlıyorlar. Yani neticede yine ne? Yani bu da yine Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle vaki oluyor. Dolayısıyla yani gerçeği bütün şeyden yani ehli, sahabenin yolunu izleyen Ha bütün mezhepler yine neticede nereye dönüyorlar? mesela nereye getiriyorlar? Neticede yine irade eden kimdir? Allah, ın Allah, ın Allah Azze ve Celle. Zaten başka bir yerde gidemezsin ki. Yani başka bir sonuca varma mümkün müdür? Yani. Mümkün değildir. Sen başka bir sonuca varman mümkün değil. Çünkü sen işin başına ne ispat ediyorsun? Her şey mahluktur şey diyorsun Allah'ın dışında. Tamam. tek makhluk olmayan Allah'tır diyorsun diyorsun Allah azze ve celle. O zaman yani sen zorunlu olarak ne yaparsan yap yani ne kadar uzaklara gidersen git. Ne kadar yani mesafe kat edersen kat et yani bu fikri olarak fark etmez. Bir yere bir yerde sen yine dönüş yapma mecburiyetindesin. Bir yerde sen yine bu ne neyi ortaya koyarsan koy yine bunu Allah Subhanahu ve Taala'ya götürme mecburiyetindesin. Çünkü sen diyorsun ki halik Allah'tır. Onun dışında her şey mahluktur. Ha, eğer bunu ortaya koyuyorsan o zaman başka bir çaresi yok. Ha, eğer diyorsan ki Allah'la beraber başka halikler de var. O zaman alan açık. O zaman istediğini, istediğini yani üretebilirsin. İstediğin saçmalığı, batıl sözü o zaman üretebilirsin. Aynı işte putperestler, muşrikler yaptığı gibi. Al yani Hintler'de yani takriben her şey bir ilah. Yani ilah olmayan bir şey kalmamış. Önünü açmışlar. Tamam. Ha şimdi <gülüyor> o zaman <gülüyor> eşarilerde Mahomet-i maturidilerde biz yani daha anlaşılır bir dil o nasıl diyelim. O zaman maturidilerde ki şimdi bizim ilk tabi tabii konumuz kimler? Türkiyeli Müslümanlar. Türkiyeli Müslümanlar bilinçli veya da bilinçsiz maturididir. Tamam. İster Hanefi olsun ister hatta Şafi olsun, çünkü Türkiye'de yani ya Hanefi'sin ya da şafiisin Aslen başka bir mezhep yoktur Türkiye'de. Veyahut da işte artık yani son zamanlarda gelişmiş olan bir de bir yani o Selefi diye kendilerini adlandıranlar ve o Selefiler de genelde çoğu nedir? Hanbeli'dir. Yani fıkıhta Hanbeli fıkhındandır. O da yine ya bilinçli ya bilinçsiz. Çünkü bir Selefi neden beslenir? İşte genelde Suud ulemasından ve Suud ulemasının işte telif ettiği kitaplardan beslenmeye çalışır, tercih eder. Eğer Suudlar da hanbelidir. O zaman ne olur bize? yani Hanbeli mezhebi var oluyor. Ama Türkiye'de mesela Meliki mezhebi yoktur. Ha, Türkiye'de Meliki mezhebi yoktur. el mühim yani o zaman şimdi Türkiye'de, Türkiye'deki Müslümanlar ya maturidi olacak veyahut da Eşari olacak. Eşarilerin sayısı çok azdır. yani Genelde Türkiye'li Müslümanlar maturididir yani akide de. Yani bu bahiste A Niye? Bunda da niye yani bütün fırkalar takriben eşittir? Çünkü bu mesele yani kader meselesi, kulun iradesi meselesi zaten Müslümanlar arasında tartışılan bir konu değil. Tamam. Dolayısıyla burada yani genel inanç ne ise herkes de onu kabul edecektir. Ha genel genel inançta nedir? Türkiye'de Türkiye'li bir Müslüman için genel inanç nedir bu bahiste? Evet her şeyi yaratan Allah'tır az önce hocam. Lakin yaptıklarımız biz yapıyoruz. Kendi irademizle yapıyoruz. İşte Allah'ın az önce ve bize verdiği bir cüzi irade vardır. Bu bak zaten dikkat edin yani laf öyle de tabir ediliyor. Allah'ın az önce ve bize verdiği cüz'i bir irade vardır. O cüz'i iradeyle biz yaparız. Allah da azze ve celle, o ha o yani o işte o bizim kendi irademizle cüz'i irademiz yaptığımızı Allah da azze ve yaratır. Yani o yaptığımızı yaratan Allah'tır azze ve celle. Ha bu aslen yani bu man bu manada bu ifade tamamıyla Maturidilerin ifadesidir. Ha peki şimdi biz Maturidi mezhe mezhebi izah ettik. O Müslümanlar bu manada mı bunu kastediyorlar? Böyle kastetmiyorlar. En azından ekseri diyelim böyle kastetmiyor. Aralarında bunu böyle kastedenler yani bu akidiyi böyle bilenlerdir. Tam maturidi itikadı üzere yetişmiş medreseliler belki. Hatta medreseleri de medreseli, medreseli de değil yani medrese ilminde artık ilerlemiş ve artık yani medrese ilminde işte Nesefi akidesinden başkasında okumuş olanlar diyelim. Tamam onlar belki bu mesele böyle anlayacaklar. Ya da böyle itikad edecekler. Ama onun dışında standart bir Maturidi de desen ki ona cüzi irade nedir? Sana cüzi iradeyi izah edemeyecek. Tamam işte bu külli iradeye yön veren yani müstakil benzeri, istiklal üzere olan, benzer yani şıbih olan bir iradedir demeyecektir. Yani bunu bu şekilde cüz-i Yani benim iradem. Ya bunu da niye ispat ediyor? O cüz-i iradeyi yani halktan bir Müslüman ispat ederken niye ispat ediyor? Çünkü benim yani Allah bana zulmetmiyor. Ben ne yaptıysam onun karşılığını göreceğim. Tamam Bunun için ispat ediyor. Evet, <gülüyor> o zaman yani ama işte cüzi irade tabiri, hür irade tabiri, tam Allah yani bize verdi tabiri, tamam Allah azizü bir bize bir cüzi irade verdi tabiri. Bunlar yani maturidilikten gelen ve aslında onun yani da o da Allahım tekrar söyleyeyim yani bu maturidilikteki bu bahisteki Görüşün özü nerede? Yani önce kul irade eder. Ha? Kul yani o fiili önce kendisi irade eder. Kendisi. O irade etmesi yani o azmi yani aslen irade. Çünkü irade daha geniş bir şey değil mi? Anladınız artık bunu. Yani i̇rade daha geniş. İrade mahluk. İhtiyar. irade, bu mahluk. Lakin o iradenin içerisinde bir cüz var. E Cüzü ispat ettiğiniz zaman ne ispat etmeye mecbur ettiğiniz? cüz dediğin zaman onun kasimi de lazım. Nedir? Küll Kül de lazım. Tamam. Yani sen şimdi hani diyorsun ya, irade mahluktur. İrade mahluk. Evet. Tamam. O zaman şimdi bu irade mahluktur derken hangi iradeyi kastediyorlar? Mahluk olan irade? Küll Kül Kül olan. Küllü irade. O mahluk. Ha şimdi o külli iradenin dahilinde bir yerinde bir köşesinde cüz irade var. Tam o cüz iradede ama nedir? Bağımsızdır. Önce o cüzi iradesiyle işleyeceği fiili mı diyor. Evet mı diyor aslen eskilerin tabiriyle. azm diyor. Ona samimi bir talebi var. Sadık. Tam bir talebi var yani. Azmun musammüm denir. Musammüm yani tam. Ha, tam bir azmi var. Tam. Hani bu yani niyetinde, kastında mertebeleri olur ya. İşte o son mertebe, artık bu azim son mertebe. Artık yani o azim meydana geldiği fiilde meydana gelmesi lazım. Değil mi? Evet. Yani o azim var oldu, fiilde yani var olması gerekir. Yani şimdi o azim önce o azim meydana geliyor. Yani o azim varoluyla kuruldu. O kul, kul o azminde hürdür, bağımsızdır. Ha şimdi peki Allah Azze ve Celle'nin halk etmesi nerede? Allah Subhanahu ve Teala ezeli ilmiyle ezeli ilmiyle kulun bunu işte bu tam azmiyle o fiili o tam azmiyle irade edeceğini bildi. O bilgisiyle de ne etti? O fiili yani hem bir külli iradeyi çünkü fiili meydana getiren yine külli iradesi. Hem bir külli iradeyi hem de o külli iradenin işte ee, o ira, küllü irade ettiği fiili de yarattı. O zaman ne diyor Allah Azze ve Celle? Yani yarat, zaten bunu açık ifade ediyorlar. Bunları dün okuduk. Allah Azze ve Celle o azmin akabinde yaratıyor. Hatta eğer azim olmasa yaratmayacak. O zaman evvela azim geliyor, kulun azmi geliyor, akabinde de Allah'ın azrını yaratması gibi bir tertip var yani. Tamam mı? Aslında maturidiler bir tertibi ispat ediyorlar. Ha şimdi işte halkın maturidilerden ayrıldığı nokta burası. Halk böyle bir şey ispat etmiyor. Tamam yani Türkiye'li Müslümanlar cüzi irade, hür iradeden bahsederken böyle bir tertip ispat ediyorlar mı? Yani ben bilmiyorum zaten bu şeyler hiçbir zaman konuda olmadı yani böyle halktan böyle bir şeyleri konuşmuş Ben şahsen hiç konuşmadım ama yani ben zannetmiyorum bunu böyle ispat etsinler. Daha yani böyle bunu ispat mi? bunu bilmesi lazım. O zaman yani böyle bir tertip yani önce ben irade ederim, önce ben o fiili kasdederim. Allah azze ve celle o kastettiğimi bildiği için o bilgisiyle de nedir? Ve o fiili yaratır. Yani böyle dediğim gibi böyle bunu bu şekilde ifade edecek olanlar sadece Maturidi yani akide sözü yetişmiş olanlar olur Allahu aleyh. Ha bu tabii bu batıl bir akide tabi ki ha. Çünkü yine hakikatte asren sen ne diyorsun? Mustakil bir bir kudret ispat ediyorsun böylece. Allah'tan ayrı olan Allah'ın kudretinden evvel vaki olan bir kudret ispat ediyorsun. E bu elbette batıldır. Dolayısıyla maturidiler ne yani bu görüşleriyle muteziliğe yakın düşmüşlerdir. Ve bundan ötürü de yani asren maturidiler hakikatte gizli Mu'tezile'dir. Yani mu'tezile nasıl? Mu'tezile bir müstakil bir kudret ispat ettiği gibi tabi mu'tezile nasıl? Mutlak ispat ediyor. Maturidiler de ne? Onu cüz'i irade ediyor. Yani cüz'i ispat ediyorlar. Ama yani ispatın kendisinde ikisi de aynı şeyi ispat ediyor. İstiklali ispat ediyor yani. Dolayısıyla böyle yani bu şekilde itikad etmek elbette yanlış. Ya, o batıl yani, bu surette itikad edilmesi bu da batıl. O zaman bu iki iki itikat meselevi de Eş'ariler de Maturidiler de ortaya attıkları görüş yani bu kulun iradesi bahsinde bu Ehl-i Sünnet'in akidesine uygun değil. Hocam Maturid'den şöyle bir şey soru, yani daha doğrusu onlara böyle bir şey sormuş mu? Yani küllün mahluk olan bir şey, cüzün nasıl mahluk olmuyor? Tabii hocam o zatın aralarından geçen tartışma bu. Bunu zaten kendileri, birileri sormaya ihtiyaç duymuyor. Zaten bu farazi soruları kendileri kendilerine soruyorlar. Böyle denilse, bize şöyle yani şöyle birisi böyle dese biz böyle deriz diye. Zaten bu zaten kendileri soruyorlar ve cevap veriyorlar. İşte o cevaplarda hepsi işte o bahsettiğim size bahsettiğim o beyin kaynatan e, kelami tartışmalar. Ama bunun yani bu sen bu kelami tartışmaları yani ne kadar derinleştirebilsen derinleşti, istediğin kadar derinleştirebilirsin. Tamam. Neticede hep bir noktaya dönme mecburiyetiniz. O da nedir? Yani vakı hakikat. Dolayısıyla neticede yine nereye dönüyorlar? Evet, Allah azze ve böyle irade etti. Tam başka bir yere dönemezsin. Yani sen eğer bir çizgiyi o sahabenin yani ortaya koyduğu fıkhında ortaya koyduğu çizgiyi sen terk etmek istemiyorsan o da nedir? Her şey mahluktur Allah dışında. O zaman sen bir yerde yine Allah azığına dönme mecburiyetindesin. Ama eğer o çizgiyi terk edersen o zaman birçok şeyi istediğim gibi ispat edebilirsin yani. Böyleleri de var. Yani Maturidilerin arasında da var. Mesela eee i̇bnül mesela yani Hanefilerin büyüklerindendir. O mesela bu cüzi iradeyi müstakil bir irade olarak ispat ediyor. Müstakil. Ya müstakil, yani müstakil yani ne manada? işte tam manasıyla müstakil. O ispat ediyor. Bundan ötürü de Hanefiler onu hatta sapmış olmakla itham edenler var. Yani bu bahiste. Genel itibariyle değil. Ama bu bahiste diyorlar, yani hak yoldan saptı. Mesela ki İbn-i yani aslen Hanefilerin arasında büyük bir şahsiyette. Fethül Kadir sahibi. Yani o yani hani maturidilerde de yani farklı görüşler ortaya atanlar var. Aynı mesela işte bizim bahsimizde yani Sadr-ı Şerya'nın bu kespi hani ona kesb diyorlar o azim yani kesb, maturidin kesbi o kesb de yani kabul edilmediği gibi yani o vücut ve adem arasında bir vasıta diyor ya o hal o kesbi öyle tarif ediyor. Bu diyorlar bu batıl yani. Bu doğru değil. Mesela ekseri. Yani böyle ihtilaflar kendi ara arasında da düşmüştür. Ama genel olarak tek bir çizgide ilerler. Maturidiler. Eşariler gibi değil. Eşariler çok ihtilafları kendi aralarında. El-Muhim şimdi son olarak pekeli o zaman bu hususen bu mesele. Ha? Çünkü bütün bu bahisteki ihtilaf bu meseleye düşüyor. ya da sebebi bu. Nedir? Bu meseledeki İhtilâfı var eden asıl konu bir, iki, iki, bir, maktur üzerinde iki kudret. Ayva, bir maktur üzerinde iki kudretin var oluşu. Bu, bu muşkile burada. O zaman sen, yani bir maktur bir makturda iki Kadir'in kudreti vaki olması. Bu ne demek oluyor? O zaman sen burada bir kudret ispat ediyorsun. Tam kudret ispatı. Kudreti niye ispat ediyorsun? Çünkü bir teklif var ortada. Teklifi ifade yani izah edebilmek için orada bir kudret ispat etme mecburiyetindesin. Muşkule şimdi nerede vaki oluyor? Kudret eşittir etki. Kudret eşittir etki. O zaman sen iki kadir yani iki etki ispat ediyorsun. E bu nasıl mümkün? Bir fiil ya bir makdul yani bir fiil, bir fiilin iki failini ispat ediyorsun. Ve diyorsun ki her bir failin o fiil üzerinde etkisi var. Ha bu şimdi yani aklen zaten yani akla işte aklen mümkün değil. Niye aklen mümkün değil? Çünkü ikisi de bağımsız, ha, ikisi de bağımsız kudret, ikisi de etki, etkili olunca o zaman bunlar ikisi de müstakil. O zaman bunların her, her, her zaman, her daim, her fiilde e, mutabık düşmeleri bu aklen muhaldir muhakkak aralarında ihtilaf düşecektir. Yani bu fiil mesela bir, bir kudret bunu yapmak isteyecek, diğer kudret bunu yapmak istemeyecek. Ne olacak o zaman? Tamam, ne olacak o zaman yani? Ta tartışmanın esası, yani çıkış noktası burası. Anladınız değil mi yani? O fiilin şimdi bu kudret, o, bu kudret etki, e, mustakil bir kudret. E, diğer kudret de mustakil bir kudret. X de aynı fiilde fiili işlem işlemek istiyorlar. Ama biri o fiili yani iki kudret de aynı fiilde vaki oluyor. Ama birisinin vaki oluşu ne surette? Amel suretinde. Diğerisinin vaki oluşu ne surette? Terk suretinde. Kim şimdi kime galip gelecek? Kimin istediği olacak. Zaten böyle bir şey şimdi bizim baksimizi çektiğin zaman bir hang bir, bir kudret kimin kudreti? Allah'ın azze ve kudreti. Diğer kudret, kulun kudreti. Şimdi sen zaten yani böyle, böyle bu bahisle şimdi dersen ki yani kimin istediği olacak zaten iş bitiyor. <gülüyor> Orada zaten yani aslen sen hakikattene şirke girdin. Tam Bu zaten kendi özünde zaten şirk. Yani burada böyle bir sual. Kimin kudreti galip gelecek? Kimin istediği olacak? Sen burada şimdi zaten ne ettin? Kulu Allah azze ve celle müsabi kıldın. Hakikatte ha, müsavi müsavi kıldın zaten. Aslında böyle bir şey zaten mümkün değil. İşte bu çelişkiyi nasıl hallettiler? İşte Cebriler, Kadri Kadriiler, kendi usullerine göre hallettiler. Ha şimdi el Muhim ehli sünnet bu meseleyi nasıl hallediyor? Bunda son olarak, vahiste İmam bin Kaim rahimullahın Şöf Alilinden okuyalım. Sonra da bu meseleyi artık bitrering diyor ki rahimullah innallahi subhanahu khaliqu iradeti'l abdi ve kudretihi Allah subhanahu wa taala nedir kulun iradesini ve kudretini halk edendir. Onu halk eden Allah'tır aziz Kulun iradesini kudretini halk eden Allah'tır aziz O Ve jailehuma onları kılan ne kılıyor? Sebaben li ihdathi'l fi'l. Fiili ihdas etmeye sebep kılanda odur. O zaman ne diyor Allah Azze ve Celle? Kulda irade ve kudreti yaratan Allah'tır Azze ve Celle. Ve onu kulun da fiili ihdas etmesi için sebep da Allah Azze ve Celle. O zaman ne? Kuldaki kudret nedir? Sebep kılınmıştır. Neye sebep kılınmıştır? Fiili meydana getirmesi için, ihdas etmesi için. Tam, kulu e, fiili ihdas etmesi için Allah Azze ve Celle o kudreti sebep kılmıştır. فَالْعَبْدُ مُحْدِثُنْ لِفِالِهِ بِاِرَادَتِهِ وَاِخْتِيَارِهِ وَاِخْتِيَارِهِ وَاِخُدْرَتِهِ حَقِيقَةً O zaman kul diyor ki kul muhdistir. İhtas edendir. Fiilini li fiilihi. Fiilini ihtas edendir. بِاِرَادَتِهِ Yani bir iradetihi. Nefsi yani kendi iradesi. Kendi iradesi, kendi ihtiyarı, kendi kudretiyle bunu ihtas eder. Hakikaten. Mecazen değil, hakikaten. Ve o sebebi halikun lil musebbebi. İşte o sebebi yaratan musebbebin de yaratıcısıdır. Yani Allah azze ve celle. O zaman kudreti yaratan Allah subhanahu wa teala ve o kudret ile meydana gelmiş olan musebbebi de çünkü kudret sebeptir. Musebbebi yaratan da Allah azze ve celle. Tamam. Ehli i sünnetin mesele bakışı bundan ibaret. Onu evet kul kendi iradesi kendi ihtiyarı kendi kudretiyle fiili ihtisas ediyor. Tamam. Ve bunu hakikaten yapıyor. Lakin buna bunu bunu yapması için sebep olan nedir? İşte o kudreti o kudreti Allah azze ve celle ona vermi yaratmıştır. Ona yaratmıştır ve bunun için yaratmıştır. Sebep odur. Yani o sebebin müsebbibi var. Tamam sebep müsebbi Zorunlu bir ilişkidir. Allah azze ve celle sana kudret vermesi yani sende bir kudretin yaratması yaratmasının sebebi nedir? Ki sen o kudretinle fail olasın diye. Yani sen fail olman için işte zaten onu ne diyor? Daha sonra e, akabinde de açık ifade diyor. Diyor ki وَلَوْ lem يَشَأْ subhanahu وُجُودَ فِعْلِهِ lema خَلَقَ لَهُ السَّبَبِ ha, O zaman ona lema خَلَقَ لَهُ السَّبَبَ الْمُوْجِدَ لَهُ Ona o fiili var edecek, vücuda getirecek olan sebebi de yaratmazdı. Yani eğer o fiilin fiili yaratmak istemeseydi, fiili iste, fiili yarat, yaratıl, yaratmak istemeseydi o zaman o fiilin vücuda gelişini va oluşturacak olan sebebi de yaratmazdı. Yani o kudreti vermesinin, yaratmasın sebebi nedir? Senin hakiki fail olman içindir. Onun için o kudreti sende yaratmıştır. Ha o kudrette ne olarak yaratmıştır? Sebep olarak yaratmıştır. Neye sebep olarak yaratmıştır? O fiilin fiili sen ihtas edesin diye yaratmıştır. O zaman hem sebep Allah tarafından yaratılmıştır hem de musebbek Allah tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla hepsi nedir? Yaratılmıştır, mahluktur yani. Senin iraden de mahluktur. Yani ihtiyarın, kudretin mahluktur. Ve bu kudret ile meydana getirdiğin, senin meydana getirdiğin fiil de mahluktur. Tamam. sen meydana getirdiğin fiil de mahluktur. Ha şimdi fe'in keyfe yakunu Rabbu Teala muhdifen laha vel abdu aydan Esası ihtiyarın, şey burada. Müşküle burada. O zaman pekala hem hem kul, hem Allah Azze ve Celle bir fiilin nasıl muhtisi olabiliyorlar beraber. Hem Allah muhtes hem de kul muhtis. İhtias eden, fiil ihtias eden. قِيلَ اِحْدَاثُ اللّٰهِ سُبَحَانُهُ bi بِمَعْنَا Allah'ın Azze ve Celle'nin o fiil ihtias etmesi. Yani o efali veyahut da burada لَهَا yani efal. Evet. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın Laha yani ef'al veyahut da irade Aynı şey tamamen yani burada damir neye dönüyor şimdi? Ya yani bu damir ef'ale dönüyor de diyebilirsin iradeye de dönüyor olabilirsin yani konu asleni evvelinden aslen irade Yani iradeye de dönüyor diyebilirsin fark yok Halim. çünkü neticede irade irade ile meydana gelen nedir? Fiildir. Yani irade sebepler, fiil de musebbep ve sebep ve musebbep aynıdır. Yani ben yani burada ister demiri efale döndür, efal olarak takdir et ister irade olarak takdir et. Tamam mı? Ama efal ile takdiri daha doğru Allah halim çünkü daha sonra <gülüyor> Hı? yok zaten, zaten daha sonra da şey diyor neredeydin <gülüyor> neyse el muhim yani burada e, bu müennes tamiri iradeye de yani döndürebilirsin ya da ef'ale ihlâsullâhi sübhânehu <gülüyor> lehâ bimâne ennehu hâlâqâhâ yani o zaman Allah azze ve Celle iradeyi hatta işte efali ne netmiştir Yaratmıştır. Munfasileten anhu. Munfasi. Yani ayrı. Ha, ayrı yaratmıştır. Anhu yani ha, kuldan ayrı yaratmıştır. Kaimeten bi mahallihe. Ama mahallinde kaim. Mahal. Mahallinde kaim. Mahalli neresi? Ve huve'l abd. Abd yani o Iradesi, yani iradenin o kudretin mahalli abd'dır. Yani o mahalde yaratmıştır. Fiil yani. Fe cealel abde failen lehe Fiil yani. Allah Azze ve netmiştir. O fiili, kulu o fiilin faili olarak kılmıştır. بِمَا Min فِيهِ kudreti الْقُدْرَةِ وَالْمَشِيْئَةِ Neyle o fiilin failini kul kılmıştır? Çünkü o kulda işte bir kudret, bir meşiyet var etmiştir. O meşiyet ile de kul, o fiili meydana getirmiştir. Dolayısıyla o fiil, fiilin faili kul olmuştur. Çünkü kudreti ve meşiyeti ile o fiili işlemiştir. Anlaşıldı değil mi? فَجَعَلَ الْعَبْدَ فَائِلًا لَهَا bima ahdasa yani ahdasa Allahu fihi yani fil abdi min al-qudratu al tamam ve ihdathul abd laha yani kulun o fiili ef'al ihdath etmesi bi manası, manası nedir enha qamat bihi yani ef'alin onda kaym olması çünkü o ef'alin mahalli kul dolayısıyla da kaymamıştırtur ve hadefet bir iradetihi ve kudra bu hadefet bir iradeti ve kudreti ve o efhalde ne ile hades buldu iradesiyle ve kudretiyle İ tam dolayı işte Evet yani burada lehe Damireef al manası vermek daha doğru Çünkü burada ne diyor Haddefet bir iradenin haddefet kim Elef Ali hadefet el ef'al yani bir iradem ve kudreti iradesi ve kudretiyle hadis olmuştur. Ve kullun min el mustelzimun lil aher. Her iki ihtıasta diğerini diğerini lazım kılıyor. Tamam mı? Allah azze ve celal'in ihtas etmesi ve kulun ihtas etmesi yani birbirini gerektiriyor. Ha niye gerektiriyor bu bir şey sebepten ötürü yani burada kulun ihdiası bir şeyden yani bir bağımsızlığından mı kaynaklı? Hayır yok. Çünkü Allah Azze ve Celle o kulun ihdiasını sebep kıldığı için. Tamam Allah Azze ve Celle onu sebep kılmış. Sebep kıldı. O sebep ne edecek? Musebeple ortaya çıkacak. Yani o sebep sebeple var olacak. Çünkü bu alem nedir? Sebepler alemi. Yani Allah Azze ve Celle öyle halk ediyor. Allah Subhanahu ve Teala bir şeyi bir şeye sebep kıldı. Öyle halk ediyor. Yani tevellüt alemi diyoruz ya. Tevellüt alemi. Bir şey bir şeyden meydana geliyor. Bir şey bir şeyin sebebidir. Öylesine bir anda hiçbir şey meydana gelmez. Bu alemde. Muhakkak bir şeyin var, var olması için başka bir şey şeyi Allah Azze ve Celle sebep kılmıştır. Ha, o sebep var olduğu zaman musebep de var olur. Değil mi? Ama sebep var olmadığı var sebep yoksa mu sebep de yok, yok. yoktur. Bunda Allah Azze ve Celle bundan hariçtir tabi. Allah Subhanehu sebeple yaratır, sebepsiz yaratır. Tamam buna Allah Azze ve Celle bağlı değil. Ama şu tevellüt alemi içerisinde biz mahlukat için bu kuraldır. Sen de açsın. O açı gidermek için ne yapman lazım? Yemen. Yemek yemen lazım. Tam yer yemek yemezsen doyar mısın? Doymazsın. Tam bu kural. Ha Allah azze ve seni sebepsiz doyurabilir mi? Sebepsiz doyurabilir. Yani yemeksiz de doyurabilir ama onun kudreti. Tam onun kudreti, onun iradesi. O seni sebepsiz doyurabilir. Ama senin bu dünya alemi yani tevellüt alemi içerisinde sebepsiz yani yemeksiz doyman yoktur. Böyle bir şey yok. Anladınız değil mi? senin e, bunu her alana şey aynı bunun gibi yani bu meselede aynı bunun gibi yani Allah Azze, Azze ve Celle'in yaratması her yerde aynıdır yani sanat tamam Allah Azze'nin sanatı sanatkar birdir Allah Azze ve Celle her yerde aynı elbette fiili aynıdır Dolayısıyla aynı bu yani Tevlüt alemde vuku bulan bizim yakının şahit ettiğimiz şeyler gibi Ha, kulu Allah Azze ve Celle kulun kudretini sebep kılmıştır. O sebep ne edecek? Mu sebebi ortaya koyacak. Fiili yani. Çünkü fiilin ort, yani fiili ortaya çıkarması için Allah Azze ve Celle kula o kudreti vermiştir. O kudretiyle fiil ortaya çıkacak. Kimin iradesiyle? Allah'ın Azze ve Celle iradesiyle. Tamam ki kimdir? <gülüyor> Allah'ın Azze sen şimdi. Ben susadım, suyu içtim, eğer suyu içmeseydim, susuzluğum gider miydi? <gülüyor> Gitmezdi. Pekala, niye? Niye? <gülüyor> çünkü Allah Azze ve Celle, yani kainatın sahibi ve bütün kuralları koyan, bu kuralı koymuş. Benim susuzluğumun gitmesi için Allah Azze ve Ceyl, suyu içmemi sebep kılmış. Yani suyu sebep kılmış ve suyu içmemi sebep kılmış. Ha ben bunları yap bunu yaptığımda susuzluğum gidecektir. Peki bütün bu yani suyun sebep olması, o suyun içmemin susuzluğum giderim gidermesini var eden kimdir? Allah, Allah. azze ve celle. Onun iradesi. Böyle irade etmiştir yani. Yani bu sistemi var eden Kur'an odur. inşa eden odur. Tamam dolayısıyla hepsi onun iradesidir. Onun mahlukudur yani. O halk etmiştir. O emretmiştir. O hükmetmiştir. Anlaşıldı. Tamam. Hukum selamun muhtullah. Açabilir misiniz? Aç, aç, aç. Aç. Aç. Aç. Aç. O zaman ne? Demek ki her bir irade tam diğerisi için lazımdır. Lazımdır. Ne madı? Lazımdır. Biri diğerine yani ikisi bu ihtiyaç, yani burada bir ihtiyaçtan ötürük bir lazımlık yok, tamam? Yani Allah Azze ve Celle'in kulun iradesine ihtiyacı yoktur, onun için lazım değil. Allah Azze ve Celle böyle bir sistem var etmiştir. Onu ona lazım kılmış yani. Anlaşıldı değil mi? Evet. Onu ona lazım kılmış, yani onun çünkü ne? Onu sebep kılmış. Sebep kıldığı zaman elbette o mu sebeb'in var olması için sebep lazım mı? Evet. Lazım. Anladınız değil mi? Yani Allah Azze ve Celle beni doyuruyor. Beni doyurmakta herhangi bir sebebe ihtiyaç var mı Allah Azze ve Celle? Evet. Hayır yok. Ama sebep kılmış mı? Evet. Kılmış. O sebep olduğu zaman ben doyacak mıyım? Evet. evet. O zaman o doymam için sebep lazım mı? Lazım. lazım. Allah o sebebe ihtiyacı var mı? Hayır, Hayır. Hayır yok. Ama öyle kılmış mı? Evet. Öyle kılmış. Tamam. Aa, bu da böyle. Allah Azze ve Celle yani benim fiilim için benim irademi, kudretim ihtiyacı yok. Ama sebep kılmış. Ha sebep kıldığından ötürü elbette ne kudretimle ben kendi iradem ile o fiili ortaya koyuyorum yani. Tamam. Kendi iradem ile o fiili ortaya koyuyorum. O irade ile de o fiil meydana geliyor. Yani eğer irade etmesen fiil olmayacak. Anladınız? Evet. Yani ben irade etmesem o fiil olmayacak. Çünkü Allah azze ve oca benim irademi, kudretimi o fiilin varlığı için sebep kılmıştır. Tamam. Musebbep de sebeple var olacak. Anladınız değil mi? Evet. Tamam. Ama her sebep de, sebeptin sahibi de kimdir? Allah Allah'tır Allah. azze ve oca. <gülüyor> tamam. ولكن جهه الاضافه muhtelifa. Şimdi izafet ha bu yani kudretin izafeti iradenin izafesi işte fiilin izafesi nedir bunlar muhteliftir. Fe ma ihtiyatu rabbuhu subhanahu min zalika fe huwa O ondan ayrıdır. Yani Allah'ın azz ve ihtas ettiği. tam? o Allah'tan azz ve ayrıdır kâimul bil mahlûk mahlûkta kâimdir yani Allah azze ve celle ihtisas eder lakin o ihtisas ettiği kendisinde değildir mahlûkta var olur tam mahlûkta kaim olur mef'ûlun lehû lâfi'l o mef'ûl fiili değildir mef'ûl yani o fiilin etkisi kendisinde de gösteriyor mef'ûlde gösteriyor onda gösteriyor yoksa kendi fiili o kendisine göstermiyor. و ما ol العبد ama كلن ihtas ettiği fehu fe'lun lehu o kendi fiil yani onun ihtas ettiği kendisi, kendisini de gösteriyor etkisi kendisine de gösteriyor. Kendisine gösteriyor. Fiilinde yani çünkü fiili onun kendisidir. Değil mi? Yani fiil de şahsın bir sıfatı gibidir. Ondan ayrılmaz. <gülüyor> onda kaimdir <gülüyor> hükmü de yani onda kaim olduğu için ona ait olan bir şey olduğu için hükmü de ne der kendisinde vaki olur ve ondan da ne isim iştikak eder yani o fiilinden isim iştikak eder onun için dersin ki mesela darabe zeydun zeyd ne oldu darip oldu veyahut da kâme dedin ne oldu Zeyd? Kâim. Kâimun oldu. Ya çünkü o fiil onun, onda kâim oluyor. O yaptığı yani o ihtisasın etkisi kendisine vakı oluyor. Dolayısıyla ondan ismi de türüyor. Tamam. Ama sen şimdi Allah subhanahu ve teâlâ fiilin yani fiilde ihtas ediyor Allah azze ve celle. Şimdi mesela kâme Zeydun Tamam. qame Zeydun. Şimdi qame fiil bir yönden zeyt ihtisas etti. Dolayısıyla diyorsun ki Zeydun qaimun. Ha bir yönden de Allah azze ve cel ihtisas etti. Pekle diyor musun ki Allahu qaimun? Hayır demiyorsun. Niçin? Çünkü o Allah'ın azın ihtisasın etkisi nerede kendisini gösteriyor? Mef'ulünde. Mef'ulu Mef kim? Zeyt. Anladınız değil mi? Evet. Mefulu zeyt Yani Allah'ın azrın ihtisasının kudretinin vaki olduğu, etkisinin vaki olduğu mahal kendisi değil. Kendisi olmadığı için o fiilin yani faili olarak da nispeti kendisi olmaz. Nerede o, o e, ihtisasın etkisi vaki oluyor? Mef'ulünde. Evet. Mef'ulü Mef kim? zeyt Onun için Fah. diyorsun ki Zeydun ka'imun. Anlaşıldı değil mi? ''Ve kad edafallahu subhanehu kethira ve edafaha ila ve bunun içinde Allah subhanahu ve teala e, birçok havadisi diyor, hem kendisine izafetmiştir, hem de mahlukatı izafet etmiştir. Niçin yani hem kendisinin hem mahlukatı izafesi vardır? Çünkü bir cihetten kendisine izafedi bir cihetten de kula mahlukatı izafet ediyor. Mesela nasıl gibi diyor? Allah yu enfus hiyen mautiya velleti temut fi manamiha şimdi burada Allah enfus o enfus Osmanlı insanı canları öldüren Allah'tır aziz ve şimdi burada o vefat ettirme fiili o kudreti kime izaf ediyor Kendisine izafe ediyor Sonraki ayette kul yetevafakum malakul bikum şimdi burada vefat ettiren kim melekul maut Bak aynı fiili, yani öldürme eylemini, fiilini hem kendisini izaf ediyor hem de izaf ediyor. Mûte, kendisi değil, mahluk. Değil mi? O zaman hem bir taraftan o öldürme eylemini hem kendisini izaf ediyor hem de mahluk'a izaf ediyor. Sonra yine diğer ayette de rusuluna. orada rusuluna, o, o rasuller yani melekler Yine mahluk onlara izafe ediyor bak öldürme eylemini vefat ettirme eylemini Sonraki ayette idihu rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fa-sabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafar burda fa-sabbitu amanu iman edenlerin sebat yani etmelerini sağlıyor Orada şimdi bu fa o eylemi kim için kime izafe ediyor? Evet. Melekleri izafe ediyor. Sonraki ayette "Yusabbitullahu <gülüyor> allazina amanu bilqawli sabiti fi'l hayatid dunya." Buradaki sebatı cennisi. veren kim? Allah Hazretleri. Bak şimdi burada sebat eylemini sebat veren kim? İlk ayette melekler. İkinci ayette kendisi. Aynı eylemi kendisi için de izaf ediyor, kendisini kendisine ediyor ve mahlukatı, melekleri izaf ediyor. Sonra قال وانزل الله عليك o zaman burada inzal eden kim? Allah. azze ve celle inzal eylemini kendisine izafetti. Sonraki ayette kul nezzalehu ruhul kudus min rabbika bil hak. burada inzal eden kim? Ruhul Ruhu. Ruhu kudus. <gülüyor> Cibril kudus Cebrail o da mahluk. Evet. Ve o zaman inzal ayetini inzal eylemini bir kendine izaf ediyor, bir de izaf ediyor. Sonra Fa akaduhu alab, onları azap yakaladı. Burada şimdi o eylem min izafet kime azabı. Fa akadatu musayha, burada da yine kim yakalıyor alıyor sayha. Sonra Kullen akadına bi dembihi akadına alan yakalayan kim kendisi Allah Azze ve Celle. فَأَخَذَنَا هُمْ أَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ Burada yine Allah, Allah Azze ve Celle bak o yani azap etmek için yakalan hem o eylemi kendisine izaf ediyor hem de hatta burada cansız yani hani bizim tabirle cansız mahlukatı yani sayhaya ve azaba nispet ediyor. İzafe ediyor. O zaman şimdi bu ayetlerde niye getiriyor İbn-i Kaym Rahimullah? Çünkü bu ayetlerde aynı eylemi, aynı fiili hem kendisi için ispat ediyor yani kendisini izaf ediyor Allah Azze hem de mahluka izaf ediyor niçin böyle çünkü bu hala kâfirin ve adıfa hadi lafaal ila nefsi kendini isaf ediyor evet hile çünkü o efal nedir vakıaetun bi halkhi çünkü halk eden o yani Allah Azze yani bu cihetten kendisini izaf ediyor çünkü halk eden o bir ve <gülüyor> meşiyeti yani ona بِخَلْقِهِ وَمَشِيَتِّهِ وَقَدَائِهِ Halk etmesiyle, meşiyetiyle ve kadasıyla bunlar vaki oluyor. Dolayısıyla bu fiilleri kendisine izaf ediyor. وَاَضَعْفَ اِلَى أَسْبَابِهَا Bak dikkat edin. Ve onları sebeplerine izafe ediyor. Bak sebeplerine izaf ediyor. Niçin böyle ifade tabir ediyor İbn-i Kaym Çünkü sebep o. Tamam. Sebep musebbebi meydana getirecek. Dolayısıyla o sebep olduğu için onu izaf ediyor. Yani o fiili ona izaf etmesin se yani sebebi ne? Çünkü o ona sebep onu sebep kıldığı için. Tamam mesela şimdi فأخد, فَأَخَدَهُمُ الْعَذَابِ Azab bu da nedir? Bak ahaza fiilini azaba izaf ediyor. Faili azap Niçin faili azap Çünkü sebebi o. Tamam. Sebebi o. Yani o fiilin meydana gelmesini sebep Allah azze ve sebep kıldı? Azabı sebep kıldı. Azap onları yakaladı. Tam o izafenin sebebi çünkü azap sebep. Evet. Tamam. Ve bütün ayetleri buna şeylebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Yani burada çünkü sebebe yani izafesi niçin ile esbabi Sebepleri izafetti idhi huwa allazi ja'alaha asbaban lihusuliha bayna al-idafatayn ya ra'iği işte izafe yani o fiilin meydana gelmesi için Allah azze ve celle onu sebep kıldı dolayısıyla fiil de ona izafe ediyor ve la ta'aqud bayna bu iki sebep arasında bir tenakuz da yoktur bu id kana ve idha kana kedalik tebeyyana en idafetü'l fiil Hani izafesi ile hayvan bi tariqi tesebbubi tamam o zaman ne? ne anladık anladık ki yani bu ihtiyari fiilin hani faile yani canlıya izafesinin sebebi nedir sebep sebep ilişkisinden kaynaklanıyor tamam çünkü os Allah azze ve cel işte onu sebep kıldı iradeyi yani ihtiyari ihtiyari fiillerde bu ihtiyari iradi netin sebep kıldı. Yani buradan da onun izafesi sahibi nedir? Bir bir tariqi tesebbü ve kıyame bihi ve ve vukû'ihi bi ile rabbi O zaman bu izafede Allah subhânu ve onu işte iradesiyle eee mesiyetiyle ve kudretiyle hak etmiş olmasına da münafi değildir. Çünkü sebebi de müsebbibe, müsebbibe de halk eden odur. Dolayısıyla burada bir tenakuz da yoktur. Onun naziri Kur'an-ı Kerim'de, bunun benzeri Allah Sübhanu Teala şu sözüdür diyor: "İnne lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariye." Su yükseldiğinde biz sizi ne ettik? Gemini taşıdık. Bak şimdi de hamale fiilini kendisine kime izaf ediyor? Kendisine. kendisine. Sonra diyor ki, قَالَ لِنُوْحَ قُلْ نَحْمَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِثْ نَيْنِ Nuh'a dedik ki, onda her bir çiften işte bir eş taşı. Her bir yani bir eş taşı. O zaman burada taşıma hamale fiilinin izafeti kime? <gül> Nuh'a. Aynı fiil yani gemide taşıdan biz gemide taşıdık diyor ama aynı zamanda diyor ki Nuh sen taşı diyor gemide. O zaman aynı eylemden bahsediyor Allah Azze ve Celle lakin aynı eylemi iki farklı faile izafe ediyor. Bir fail kendisi diğer failde Nuh Aleyhisselatü Vesselam. فَرَبْبُ سُبْحَانُ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُمْ فِيهَا بِاِذْنِهِ وَاَمْرِهِ وَمَشِئَتِهِ o zaman nasıl bu yani izafet Allah azze ve Celle izafetin ciheti nedir? Çünkü Allah azze ve Celle izniyle, işte meşiyetiyle, kudretiyle, halk etmesiyle, kadasıyla hamleden, taşıyandır. Wa <gülüyor> nuh hamalahum bi fi'lihi ve kim? Nuh onu fiili onları yani o hayvanları o eş çiftleri e, fiiliyle ve doğrudan ha o işte mübaşır olarak taşıyan. Onun ciheti o. Nuh'un taşıma ciheti odur. Ha bu ayete benzer başka bir ayet nedir? Bir ayette toplanmış bu iki cihet. Biliyorsunuz. Ve mâ ramayite iz ramayite velâkinne Allah'a rama. Bak bir fiil. ha Ama fiilin izafeti iki faile. rama, O rama şimdi hem bir taraftan yani mahluk A, a, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem izafesi var. Bir de Allah Azze kendisini izaf ediyor. Meramite, ha? Lakin Allah'a ramaz. O zaman bir ramyeden bir Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem bir de Allah Azze. Hangi şimdi Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Aleykum ramyetmesinin ciheti ya da o fiil işle ciheti nedir? Ona Çünkü mubaşır olması. olması. Fa'il onun fa'ili yani onun fiili duası o fiile mubaşır olarak o fiil işle o cihetten o fiilin fa'ili kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi iradesiyle, kendi ihtiyarıyla kendi kudretiyle o fiil işlemiştir. O yönden izafeti ona lakin Allah azze yani atmıştır. O Allah azzele o fiilin izafeti hangi yönden cihetten? Çünkü Allah azze onu halk etmiştir, onu irade etmiştir, onu yani keûnen emretmiştir, hükmetmiştir. Dolayısıyla izafeti Allah subhanahu aleyhi ve Tamam ama yani önemli husus nerede? Yani Allah yani ehli Sünnet'in bu meseleye nazara nedir? O kuldaki kudret, o irade, Allah'ın aziz elin fiilin ihtiası için kulda var ettiği nedir bir evet. sebeptir. Ve tevclüt alemi de bu kura bu kural geçerlidir. Sebep mu ilişkisi nedir? Zorunludur. Zorunlu bir ilişkidir yani. Tamam. Ancak ne buna yani bu sebep, sebep ilişkisini engelleyecek olan nedir? Ancak Allah'ın kudretidir. Azze Celle, o da yani ya maniler var eder. Mesela sebep var ama mani olduğu için sebep ortaya çıkmıyor. Tamam. Mesela işte işte burada ehl-i an diyoruz ya ehl-i sünnetin şeysidir bu yani ehl-i sünnetin e, temel esası yani tasavvularından birisidir. Eğer sende kat'i azim, irade, kasıt varsa o zaman muhakkak amel olacaktır. Değil mi? Lazımdır yani. Amel ortaya çıkması lazım. Hatta onun için biz şöyle istidara deli getiriyoruz. Diyoruz ki eğer bir kişi dese ki ben kesinlikle bunu yapmak istiyorum. Ve bedensel olarak da o niyetini, o kastını ortaya koymaya bir engel yok ise ve yine de yapmıyorsa ne deriz? Yalancısın dersin. Deriz ki yalancısın. Yani sen eğer Gerçekten dediğin gibi sen gerçekten niyetin kastın olsa, azmin olsa ve senin bu, bu azminden seni engelleyecek hiçbir sebep de yok zahiren. Ve sen yine de yapmıyorsan o zaman bu ne delalet eder? Sen azmin yoktur. Azmin yok. Çünkü azmin olsa yaparsın. Çünkü mani yok, engel yok. Deriz değil mi? Hani bunu engelleyecek olan nedir ancak? Ha, mani yani bedensel bir mani. Yani onu o amelden engelleyecek olan ya bir bedensel veya harici bir mani yani. Ben namaz kılmak istiyorum, ayakta namaz kılmak istiyorum. Ben istiyorum yani. Ama kılmıyorum. Neden kılmıyorum? E çünkü ayağa kalkamıyorum. Felç mesela veya çok ağır hastayım, ayağa kalkamıyorum. O zaman bu irade, bu kastını kabul eder miyiz? Ha şeriat da kabul eder. Dolayısıyla şeriat onu ayakta namaz kılmış gibi mükafatlandırır. Ama şimdi ben ayakta namaz kılmak istiyorum. E niye kılmıyorsun? Ya kılamıyorum. İşte kılamıyorum. E niye? Semmanı yok. Yani sağlık yerinde. Hiçbir sorun yok. Yani engelleyecek hiçbir şey yok. Şimdi der misin? E tamam yani ben senin kasını kavuşa Dersin ki yani sen kas <gülüyor> bu doğru değil. Yani eğer sen istesen gerçekten ayakta kılarsın. Çünkü seni ayakta kılmaktan hiçbir şey engellemiyor. engellemiyor. Hatta bu işte muhasiyetlerde de masetlerde de şeriat işler. Ha sen niyetinle günahkar olabilirsin. Eğer sen niyeti kastettin ve o kasıt da işte zahir oldu değil mi? Ya fiilinde veyahut sözünde yani bir surette zahir olduysa ama o maseti enge işlemekten engellendin. O zaman yine o maseti işlemiş gibi kabul edilirsin. Değil mi? Yani, o, yani burada şeriatın bak ne itibar ediyor? O sebep musebep ilişkisini itibar ediyor. Çünkü o birbirine lazımı, işte onun için bu ihtisas diyor, o iki ihtisas nedir, birbirini lazım kılıyor, çünkü birbirinin lazımıdır. Yani sen şimdi mesela içki içmeyi kastettin, Allah korusun. Ve bunu yani sen içki içmek istiyorsun ve kalktın, içki içmek için kapıdan çıktın, sonra orada dışarıda yani gizli bir yerde içki içeceksin. Ama orada işte tam o anda Allah'ın takdiri bir kardeş geldi, sen de o kardeş geldiği için içki içmedin. Şimdi sen bu kastın ötürü cezalandıracak mısın? Günahkar oldun mu olmadın mı? Evet. Oldun mu? Çünkü fiili olarak ortaya çıktı, kastın fiili olarak ortaya çıktı. Tam fiili olarak ortaya çıktı. Seni engelleyen nedir? Harici bir sebep. Yani senin kudretin haricinde bir şey vaki oldu. O seni o maseti işlemekten engelledi. Ama sen maseti kastettin mi? Evet. Kastettin ve o kasıt da tam bir kasıt. Kendisini nerede gösterdi? Fiilin Fiilinde gösterdi. Ha bundan ötürü yani bu muha, muha, muhafaza tabidir. Ama sen şimdi mesela bir maseti kafandan geçiriyorsun ve yani o manada kast ediyorsun ama Geri ha geri dönüyoruz. Geri yani Yine Allah. terk ediyorsun. Allah'tan korusun terk ediyorsun. Fiile dönüşmüyor yani. Evet. Yani harekete dönüşmüyor. Kalkmıyorsun. Onu yapmak için kalkmıyorsun. Veyahut da işlerini konuşmuyorsun. ha O zaman bu affedilmiştir. Ha, bu affedilmiştir. Yani el-muhim demek yani konumuz şimdi o değil. Konu sadece ne? Yani o sebeple sebep ilişkisi ya. Bu lazimidir. Bu bir kuraldır yani. Allah azze ve cezir bu alemi öyle yaratmıştır. Dolayısıyla şeriat da buna itibar eder ve buna hükümleri bina eder. Ha, bu meselede bundan ibaret, ehli sünnetin nazarında bundan ibarettir. Allah aziz kudreti, Allah kula bir kudret vara yaratmıştır, o kudreti denetmiştir, mu sebep için sebep kılmıştır. mu sebep fiildir. Tamam. Dolayısıyla fiilde kula hakikate nispet edilir, hakiki manada nispe ve izaf edilir ve hmm, bundan ötürü de yaptıklarının ötürü he, hesaba çekilir, tamam. mükafatlandırılır veya cezalandırılır. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Hocam evet. anlaşıldı da yani sadece tehdit etmek Hı. için soruyor. Tamam. Yani çünkü çok soruyorlar bunu gerçekten. Özellikle gündemde olduğu için. Yani biz bir fiil yaparken e, burada da anladığımız gibi bir, notum, bir amel yaparken bizim bu amelde kendi ihtiyarımız var. Hı. Lakin bu ihtiyarı da Allah Azze ve Celle bizde yarattı. Evet. Ve bunu yaptığımız bu amelin ortaya çıkması için bir sebep kıldı bizim irademizin. Ve biz de kendi irademizle yani Allah'ın bizde yaratmış olduğu iradeyle seçim yaptık. Evet. Bu seçimde biz kendimiz bu seçimi yaptığımız için de bundan dolayı hesaba çekileceğiz. Evet. İyi veya da kötüyü çektik. Aynı zamanda bizim irademiz dedik zaten mahluktur hocam. Bu evet. Şimdi buraya kadar hocam doğru değil mi? Yani en sünnetin görüşü bu. Evet. Şimdi bu ses kaydında da hocam söyledik. Şöyle bir soru akla gelebiliyor. Mesela biz dedik ki eş'a ile razı söylerken. Dediğiniz ki eşaller de irade, lafızla ispat ediyor, kudret. Lakin diyor ki mahluktur. Evet. Mahluk da demek, demek ki bunun bir etkisi yok. Evet. Biz de hocam burada irade ispat ediyor, ehl net de ediyor. Buna da mahluk diyor, lakin bu o fiilde etkili mi değil? Yani burada bir ayrım, yine eşaller arasındaki ayrım tam nasıl oluyor? Bunun etkili eski. İşte etkili. Tamam. Ama biz hocam sözde siz genel orada deriniz ki mahluk demek ne demektir? Yani etkisi yoktur dediniz. Evet. Onların Ev tabirinde. Tamam, onların, onların, tabirinde. Ha. Ha. onların tabirinde. Tamam. Hı. Evet mahluktur. Ama şimdi etki nereden geliyor? İşte onu demek anlaşılmamış. Etki nereden geliyor? İşte hocam etki Allah Azze ve Celle yaratıyor. Ben. Yani tamam. ben o, no, etki nereden geliyor? Yani evet o o irade, kudret mahluk. Evet. Tam Kudret mahluk. Lakin etkili. Bak onun için bak ne diyor İbn-i Kaymurrahimullah? İhtias fiilinden bahsediyor. Hmm. İhtias ne demek? Yani ihtias etmek. Yani fiilin muhtisi diyor. Kul. Kul fiili ihtias eden kuldur. Evet. O zaman etki ispat ediyor. Tamam ama o etkinin yani etki o etki nereden geliyor? Kulun kudretindeki etki nereden geliyor? bu işte. Tamam. Zaten şey zaten de. Tamam nerede şimdi konuştuk zaten dersin konu yani onu işte çektik <gülüyor> şey ya anlaşılmamış o. Hı? kulun kudretin etkisi Anlam. sebep oluşundan geliyor. Tam o sebep. Sebep müsebbibi dedik ya lüzumlu ilişki var arada. Yani sebebin varlığı müsebbibi meydana getirir. Tam bu zorunlu yani sen sebebi var ettiğin sebep olduğu zaman sebep de var olur. Böyle lüzumu bir ilişki vardır. Ha Bundan sadece kim bunun harici nedir? Allah Azze Hocam. Allah, Allah subhanahu aleyhi ve teala sebepsiz de müsebbepi var edebilir. Ama bizi biz için geçerli olan Kuran nedir? Sebep müsebbepi var eder. Ancak ne zaman sebeple müsebbep yani sebep müsebbepin var olmasına yani sebep olmaz? Eğer araya bir mani girerse. Tam mani girersin. o mani o da bizim haricimizde olan bir şeydir. Tamam o bizim iradetimiz bir şey değil ki. İşte ben bir şey iradettim. Bak ben su içmek istiyorum. Allah azze ve celle bu irademi su içmeme sebep kılmış. Ben su içmek istiyorum. Beni su içmekte ne engeller? Ne engelleyebilir yani? Bir şey engelleyebilir mi? Ancak şu haller, benim su içme isteğim, yani işte Matürer'in dedikleri o Azul Musammim var ya, veyahut da işte o kat'i irade, mesela İmam-ı o cezim, cezimi olan irade diyor mesela. İşte kat'i irade, tam irade bu. Bizim da böyle ifade ediyorlar. Yani o böyle bir irade olmaması olabilir. Tamam yani ben diyorum ben su içmek istiyorum, Lakin aslen ben istiyorum derken yani şu manada istiyorum. Yani bir hatırıma geldi. Yani su içme isteği hatırıma geldi. Bu benim su içmemin zorunlu olarak meydana getirilmez. Veyahutta hani bende bir şey olarak yani bir ara geliyor istek, ondan sonra yine gidiyor. Veyahutta yani evet istek var ama tam kesin değil, tereddütlüyüm daha hala yani içeyim içmeyeyim yani evet içmek istiyorum ama daha tam karar vermemişim. Bu benim şimdi su içmemiz zorunlu yani fiili zorunlu olarak meydana getirecek mi? Hayır. Ama ben su içmek istiyorum. Kat'i tam bir iradeyle, cehizime bir iradeyle su içmek istiyorum. Şimdi benim bu irademle fiilin arasına ne girebilir ki? Sadece i̇şte Sadece ilahi kudret girebilir. Evet. Yani o, beni bundan engelleyebilir Allah Azze Hocam. Ha, ya, o anda bunu içmek isterken, o anda bardak elimden kayıp gider. Su dökülür mesela. Veyahut da ne bileyim yani deprem olur, daha büyük olaylar olabilir yani Allah Azze Hocam. Tamam, başka şeyler meydana Allah Azze Hocam. Her şey mıknıdır, her şey kadir. O engel var edebilir. Veyahut da ben aslında içmek istiyordum, bir anda dedim ki yok gerek yok, içmek istemedim mesela benim Allah Azze ve Celle mani var edebilir ama normal hani o tevellüt alemi dahilinde geçeli olan kurallar da, kurallara göre ben suyu içmeyi iradettikten ettikten sonra su içmekten beni hiçbir şey engellemez. Evet. Ha, engellemez. Ha işte bak işte bu etkisi bu. Yani sebep oluşu. Bu kudretin bu fiili meydana getirip, fiilin meydana gelmesine sebep kılıyor Allah, sebep kılmıştır. O sebep de öyle bir, yani öyle bir etki yerleştirmiştir ki, o etkiyle muhsebbep meydana gelir. Muhsebbep'in meydana gelmesi zorunludur yani. Ha, dolayısıyla evet yani ehli Sünnet kulun kudretinde bir etki ispat ediyor. Ama bu etki işte o diğer kelami fırkalar gibi, o tartışmalar, kelami tartışmalara işte etkili midir, etkisiz midir, mustakil midir, değil midir meselesi bizi ilgilendirmiyor. Bu nedir? Allah Azze ve Celle alemde yarattığı ve bütün alemi bu kurala bina etmiştir. Sebep-musebep ilişkisi. Etki-tepki ilişkisi. Yani bu kurallar. Bu kurallar dahilinde kulun kudreti sebeptir. Allah Azze ve Celle sebep kılmıştır. Musebebe sebep kılmıştır. Musebep senin fiilin yani. Dolayısıyla sen irade ettiğin zaman fiil meydana gelmesi lazım. Eğer iraden o iraden azmin son merhalesindeyse tabi yani tam irade yani. Tam irade. O zaman muhakkak fiil fiil ortaya çıkar. Çıkmadığı takdirde hatta işte onun için dedim onun için onun yani zıttı yönünde bir şeyler ispat edersin. Sen diyorsun ki işte onun için Allah azze ve celle ne diyor? Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi hazır Hazırlık yaparlardı. Bak yani irade nerede kendisini gösteriyor? Hazırlıkta. Şimdi ben cihada çıkmak istiyorum ama hazırlık yapmıyorlar. Allah azze ve bak onların aleyhine delil getiriyor. Eğer siz kastınızda, iradenizde doğru olsaydınız ne olarak ortaya çıkacaktı iradeniz? Ha fiili olarak kendisini gösterecekti. Ama fiilin, o fiilin kendisini göstermemesi niye delalet ediyor? İradenin olmayışını. Yani siz bunu kast, etmiyor, kast etmiyorsunuz yani çünkü kast etmiş olsaydınız ortaya çıkardı. hazırlıkta ortaya çıkardı. Fiil ortaya çıkardı yani. Çünkü o ilişki zorunlu. Allah Azze ve Celle o sebeple sebep arasındaki ilişki zorunlu kılmıştır. Etkisi de oradan geliyor. Yine Allah'ın halk etmesinden geliyor. Dolayısıyla kudret mahluktur. Tamam ama kulun fiilin yani fiili ihtias noktasında etkilidir. Tamam. Yani sen kendi nazarından bakman lazım bu ya. Kısa yani kelamcıların o etki etkisiz işte istiklali, mustakil müstakil değil tartışmaları nazarından değil. Tamam anlaşıldı mı yoksa? Tam böylece Allah'ım da olsun bu meseleyi de bitirdik inşallah.